Açık Dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Açık Dergi'ye devam ediyoruz. Kısa bir aradan sonra programın başında söylemiştik. Melu Ses bizimle birlikte olacak diye. Şimdi stüdyoda hep birlikteyiz. Hoş geldiniz diyelim Hoş geldin. önce. Hoş evet, Kora Çelik, Maruf Kibar ve Arif Kara bizimle birlikte. Melises'in üç elemanı, diğer iki elemanı Gökhan Ölke ve Ata Erdem Şimşek, beş kişilik bir ekip aslında. Evet, Melises'in bu hafta sonu bir konseri olacak en başında ee, söyleyelim 25'inde Bronx'da sahneye çıkıyorlar. Cumartesi günü evet. Evet, internetten duyduk aslında henüz bir albüm heyenemadınız ee, ama dinleyicilere önce bir ne yapıyor Melises, ee, onu enstrümanlarınızdan ve sesinizden duyalım, bir parçayla başlayalım sonra muhabbete başlarız orta diyelim. schreis mache meine Richelieu, Richeleu, that you see me now, I swear I didn't. All these news, I don't know. All these days I'm alone, all these days I'm alone, all these days I'm Porte di te, ma non Porte di te, ma non Porte di te, ma non Porte di te, ma non Ağzınıza sağlık. Evet, Açık Radyo burası. Açık Dergi programında Menü Sesle beraberiz. Menü Sesi ağırlıyoruz. Canlı yayında çalıp söylüyorlar. Şimdi konuşmaya başlayabiliriz. Menü Ses e, hemşinci söyleyen, e, bizim aklımızda ilk öyle kaldı. Ama e, Karadeniz müziği yapmayan bir e, müzik e, ekibi. Ne demektir Menü Ses? Öyle başlayalım mı? Alex. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Minus bizim ışığımız anlamına geliyor. Hem şimdi iki ayrı kelimeydi biz onu birleştirdik. M bizim plus da ışık anlamına geliyordu Meloses. Bizim Hı -hı. ışığımız anlamına geliyor. 2009'dan beri de müzik yapmaya çalışıyoruz. Ve aslında şimdi yani böyle bir espri var bizim e, aklımızda bir yandan e, çünkü hani bir yandan da aslında piyasa e, şeyi nasıl diyeyim? Hı, izleyici kitlesi Hemşince söyleyen binden ilk e, ayakta şeyi bekliyor. Galiba biraz foron etmeyi bekliyor ama birçok dostumuzda Mesela ben Gayda İstanbul Balkan müziği hakkında böyle şikayetleri olduğunu da duymuştum. Millet göbek bekliyor ama başka yapacağımız şeyler var e, aslında vesaire diye. Yani ama bununla beraber hani sırf hemşince müzikle yapmıyorsunuz. Bu da değil galiba yapmak istediğiniz. Şimdi nasıl toparlandı menü ses? E, ya aslında aldı. şey gibi... E... İçimizden geleni yapıyoruz yani hemşiciye ya da hani Türkçe olmasına çok özen göstermiyoruz. Hı hı. Mesela Garmi diye bir şarkımız var. Garmi kırmızı demek, hani kırmızının senin gözünde kazandığı anlam. Mesela biri kırmızı derken e, bambaşka bir şey de, düşünür. Biz de Garmi derken bambaşka bir şey düşünüyoruz. Yani renklerin tavırların, biz bir de hopal olduğumuz için e, emşilli olduğumuz için Oradan gelen bir dilimiz var. Çoğu şeyi hemşince yaşadığımız için aslında. <gülüyor> ama hani e, müzik anlamında sorarsanız yapmak istediğim şey tabii ki de müzik yapmak. Yoksa başka çok amacımız yok. Müzik yapalım, güzel şeyler yapalım. Evet. Az da olsa insanlara bir şeyler anlatabilelim diye. Peki az şarkı neyi anlatıyordu Or diye zor bir <gülüyor> soru sorayım. Tercüme sorusu olacak <gülüyor> ama. En azından hikayesi. Maruf. Sen yazdığın için kuzenim sen. <gülüyor> <gülüyor> Bir <gün de> <gülüyor> <anlatacağım>. <gülüyor> o şey buzağan gözünden dünyaya bakıyorsun. Bir buzanın yaşamış olduğu bağlanmışlığı, e, hayatındaki bizim insanların da yaşamış olduğu bağlanmışlığı birleştirip insanlara anlatma çabası. Evet, güzel hikayeymiş Aynen. aslında. Yani böyle söyleyince sözleri anlamamış olmak biraz da şey hissettirdi, garip hissettirdi. Bazılar <gülüyor> şey aşk <şarkısı> falan <gülüyor> diye evet. hissediyor ama buzanın da aşkı orada. <gülüyor> <var. gülüyor> <gülüyor> Buzağanın bağlanmışlığı. Evet. Kurtulma isteği. Kurtulma isteği. Yanık bir parça, en azından hı hı. dokunan bir parça. Şimdi e, neler oldu bugüne kadar? Onu sormak istiyorum. E, bir albüm hazırlığı içerisindesiniz aslında ve yakın zamanda biz de bekliyoruz, heyecanlı. Biz tabi. de bekliyoruz. <gülüyor> evet. e, ama galiba geçen sene miydi Roxy müzik günlerinde Bir önceki sene galiba bir de. 2013. De... 2013'teydi. Evet. 2013'te İki, ikinci dedi. olduk. Ne ifade eder gerçi? Ondan, ondan da çok emin değil ama Şimdi <gülüyor> böyle ikinci yani birinci. Şey Maruf söylemişti o zaman. işte müziğin yarışması olmaz diye söylemişti. Biz de ciddi anladık. Hani konser havasında geçsin istiyorduk. Sonra işte abilerimiz hani katılalım mı katılmayalım mı At abiyle Gökhan abi. <gülüyor> Arif. Katılalım o zaman dedik. Üç tane emişince bir tane Türkçe şarkı söyledik. ikinci <gülüyor> olduk. <gülüyor> yani bir getirisi bilmiyorum. Belki olmuştur dışarıdan ama yani mutlu oluyorsunuz. Getirisi birçok insan tanıdık, müziği konuşabildik, onların yapmak istediği şeyi anladık. <gülüyor> bir de yani hemşince bir müziğin de ikinci lig alması aslında müziğin kendisinin de kıym kıymetini ayrıca. Aynen, yani güzel olmuştu, mutlu olmuştuk, insanlarla iç içe olmuştuk. Yani bizi dinlemeyen şey. insanlar en azından sanat camiasında <gülüyor> bizi dinleme fırsatı bulmuşlardı. Peki, devam edelim o zaman dinlemeye sizi. Olur. Bir parçanızı daha dinleyelim. Aynen. molle chicche ci s'hada edeti anterschi eskita bdenu sche schierniet suna c'ha sa e si soca يا sorelli bunga sta ne va ni esa sintesi capetrè pas ni Dar na ku Ponie, puta multim giriş Ç福 worship mulan gün Lectörü görüş the Bir şey Edetian terski chall. Mi beden che ski schnier zu nara. Mach sei exedi massival kukah. Gedelik sa vedetian Gungazdan ova y a synthèse qui copète très pas. Il y a synthèse qui <gülüyor> Oluşa izmeçi danuk ez İsa izpon gerda aşkar ez Zabdeçkidez izpon eluşe izpon Ter çuşe Zabde moli etşe izkezi az Poniye Endiyan kuka tapelo Tapelo Huta serdi izmeçe badzunu ma Patsenuhum aşkar Meci danuke ekeloh ekeloh Evet menü sesi dinliyorsunuz açık dergide. İsmini söyleyelim sonra devam edelim. Parça neydi? İsmini çabuk. İsmi Maruf yazıyor şimdi. İsmini koyamadık. Koyamadık. Daha koyulmadı. Çok güzel İsmini koyamadık. Daha iyi ki diye kaldık. İyi ki diye isim koyduk. Şey merak ettim ben. E, dinlerken kulaklarıma geldiği kadarıyla şey sorusu geldi de bir yandan aklıma. E, İstanbul dışında geziyor musunuz? Karadeniz'de konser verdiniz mi mesela? Ya da ne bileyim Ege'ye de belki gitmişsinizdir. Çünkü biraz da böyle açık havada da söyler. Açık hava müziği gibi. Şehir dışı olarak Bursa. Bursa'ya gittik birkaç kere. İzmir'e gittik. İzmir'e gittik. Okay. E, Hopa'ya, yani <gülüyor> memleketimize, Artvin'e. Yani bizim hatırladığımız Karadeniz deyince yaylalar geliyor. Yani. İşte <gülüyor> e, o bizim <gülüyor> başımıza da çok geliyordu. <gülüyor> bizim oralı olmamızdan kaynaklı oluyordu. Tulum, kemençe istiyorlardı hemen. Biz de böyle yapıyorduk. Yani bizim müziğimiz bu. <gülüyor> Aslında ilk gittiğimiz zaman bir uzaylı muhabbeti görmedik değil yani. Şey, Nasıl? Sahneye çıktık. Yani insanların arasında konuşmuş olduğu dille sahneye çıktık. <gülüyor> Çıktık hacila diye bir şarkımız var, özel isimlerden oluşuyor. Mesela yaşlılarda daha çok vardır, gençlerde yoktur. Tabi gelen Asmile ile birlikte. İşte hacila falan diyoruz işte. Ne yapıyor, ne diyor diyoruz. Çok sıradan bir parça. Normal bir günlük hayatın dilinin içinde insanlar birbiriyle konuştuğu şeyi hı hı. E, Bizim müzikle. yaptığımız müzi müzik müzik alt yaptık gittik. Ne diyorlar falan dedi bunlar. Yani, Anlaşılır. Anlamalarına rağmen ama hani. Aslında biliyorlar o dili ama yani insanlar bir tulumu bir kemençeyi arıyorlar. İşte biz de sound tulum ve Kemençe istemediğimiz için hani hı hı. böyle yapalım istediğimiz için onlara biraz garip geliyor. İnsanların kulağını aşina müzik olmadığı için garipsiyorlar. Bir ön yargı oluyor. Kızlar falan da olduğunu hani, yapıyoruz, yapıyoruz? kendinize falan. <gülüyor> tulum koyun oğlum <gülüyor> Biz de müzik yapıyoruz falan dedik işte. Konserlerde de oluyor yani. Konserlerde geliyorlar hadi oynatın hadi oynatın. İşte en son Maruf söyledi. ...konserde işte tam böyle şarkıyı söylüyoruz. Hadi Oron, hadi Oron dediler. Ondan sonra hafta şey dedi, abi gidin ve hani internetten açın Oron orada oynayın dedi. Biz böyle yapıyoruz müziği dedi. Öyle demek zorundaydık artık çünkü Hı -hı. buraya kadar gelmişti. Evet, bunu yapıyoruz diyorsun. Bunu yani. yapıyoruz. Ama ilk başlarda falan çalıyorduk yani. İlk başlarda işte biraz, o, biraz ondan sonra ne yapmak istediğimizde tam karar verince Hı -hı. durdu yani. Aslında artık şey, ne... tulumu falan da konuştuk koyalım mı koymayalım mı olsun mu Hı -hı. olmasın Hı -hı. mı. ...sonra gerek olmadığını düşündük... ...ve koymadık. Böyle de Yani Başka bir enstrüman illa girer de... Hani ...inadına tulum olmasında diyebiliriz. Tulum'a karşı olduğumuz ya. için falan değil yani. yani şimdi insanlar, Bazı insanlar anlatıyor şimdi bizim orada. İşte tulum yok, kemençe yok diyor. Niye diyor sen tulum'a karşı mısın? Ya ben kendi, kendi müzik aletime niye karşı yoluyum? Yani sonuçta kendi kültürümü onunla yaşadım... ...onunla büyüdüm, onu duydum Hı -hı. falan. Yok diyorum, biz bunu yapmak istiyoruz... ...diyoruz. Zonca. Mesela hemen şey evet. diyorlar... Ya of bırakın bu işleri falan diyordu. Yani böyle şeyler çıkıyor orada. Aslında müzik yani, yani hiç şey anlamlandırmanın, kategorileştirmenin bir anlamı yok. Çalıyorsun, söylüyorsun, bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun ve olay bitiyor yani. Evet. Biz bir abimiz vardı, onunla muhabbet ediyorduk ilk başladığımız zaman. Şey diyordu işte, Karadeniz'de zaten Pink Floyd'u getir. Ama önünde Tulum olsun, kimse Pink Floyd'u dinlemez, Tulum'u dinler. Zaten bu açık yani, ne oldu? Roger'da bozdum falan. Tulumcu çok iyi. Pink Floyd değil de tulumcu gerçekten iyi. Bu devlet falan ne yapıyor? Şey, e, İstanbul'da nelerde çaldınız? Şimdi bu hafta sonu var dedik. Bronx'ta bir sahneniz Bronx'da olacak. E, öncesinde, konserler nerede oldu? Şey, çok oldu ya. Çok oldu. Get to the... Sizin hatırladığınız mesela iyi get dediğiniz. Get to the, Balanced'a oldu. Get to oldu. Ben söyleyeyim, The Mekan var, Hayal Kahvesi var. Evet, Hiç öyle çok yer Evet. Siteden koktaydı. 5 sene oldu çünkü ya. Evet. Be seni e, aslında be senin sonunda e, artık hani albümde e, dediğiniz en nihayetinde. Peki bu sen başladın tamam. devam et. Yani, yani. Bu be senedir müzik nasıl gelişti aslında? Şimdi basitçe kendi e, şey e, hem ve Türkçe şarkı sözleri yazarak gö birbirinizin gözünün içine bakarak yap yaptığınız bir müzik aslında. Neler? Önce benim için Ben hemşinin değilim. <gülüyor> ya şöyle aslında ilk beri, kurulduğumuz günden beri hep kendi müziğimizi yaptık. İşte Maruf geldi, Koray geldi. O zaman iki arkadaşımız daha vardı grupta şimdi Atay'la Gökhan'ın yerine. Onlar da gelmişlerdi. Bizim İzmit'te benim evim vardı. Geldiler bir hafta bende kaldılar sağolsunlar. Bir hafta boyunca yani tanıştık, bir hafta gelip de kaldılar. Sonra arkasından bir hafta sonra konser verdik zaten. Hızlıca. Evet. Şeyde TUMOP'taydı değil mi? İzmit'te TUMOP'ta. Mimar evet. Mühendisli Odası. 8, 8 Mart Dünya Kadın Kadınlar Günü'ndi. İlk konseri 7-8 gün gün sonra verdik. Bu 2009 değil, 2010. 2009. 2009. 2009'da. Aynen. 2009'da. İşte o zaman kurulmuş olduk. Aynen, doğru, İlk konser de kurulduk. Hı hı. Öyle oldu. Arkasından ben işte İstanbul'a geldim. Onlar geldi. Ben geldim derken işte 5 yıl boyunca hep kendi müziğimizi yaparak hı hı. devam ettik. Yani çok cover çalmadık. Çalmadım. Nadiren çok da taraftarların sevdiği bir iki aslında. şarkı çaldık ama öyle çok da kalabalık çalmak istemedik. Hı hı. Öyle. Yani. <gülüyor> Müzik de bir zamanla oturdu. Atay ile Gökhan'ın girmesi aslında bizim için müziği tamamını alt toparladı. Altyapı ve Gökhan abi'nin gruba girmesiyle. Yani, Altyapı yani, ritim rit, ritim ve bas kısmı hı hı. daha iyi oldu bizim için. Hı hı. Evet, zaten. Yoksa zaten dağılmıştık yani. yani ya <gülüyor> Tam, dağılıyorduk. Tam dağılıyorduk. <gülüyor> Tam dağılma <dağılıyorduk>. dönemde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şu an evlilik evlilik. Ata dedik ki şu galimi ben çok seviyorum. Verim de bir çalışayım bir bakayım hmm. dedi. Ondan sonra e, dedik madem seviyorsun geldi. Yani niye ayrı ayrı çalıyoruz ki dedik. Beraber çalalım dedik. <gülüyor> <bir> alttan alttan iş gönderdik. Aslında bütün bir yıl boyunca... Söylemeyecek, söylemeyecek. İtiraf etmiş olduk burada. Şey yani insan aklına da geliyor. İlk bir cevabı kesinlikle var. Kazım Koyuncu olacak benim sorduğum sorunun cevabı ama hani... Sevmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani şey yaptığınız müzik aslında şey çok doğal, doğalından çıkan bir müzik gibi geliyor. Ve yani nasıl diyeyim böyle hazır sunulmuş bir müzik de değil. Belli bir sürecin içinden geçti tam da anlattığınız gibi. Biraz da şans da varmış işin içinden ya dağılıyor musunuz az kalsın o ayrı konuda. <gülüyor> evet. Ya tabii o, ozanlardan kim var? Mesela Melises'in olmasını sağlayan. Yani onlar olmasaydı belki de bu duyguları taşımayacaktık. İçimizde diyeceğiniz kimse var mı? Tamam. Ki? Etkilendiğiniz, Etkilendiğiniz kim ediyoruz. var diye belki de. Evet yani. şey Şimdi yapıyoruz. aslında demin ilk başta dedik. Hemşince söylüyorlar ama Karadeniz, Karadeniz müziği, müziği yapmıyorlar müziği, diye şimdi evet. düşününce aslında Kazım Koyuncu'nun yaptığı şeyi Karadeniz müziği mi diyeceğiz. O da kendi müziğini yapıyordu en nihayetinde. Hatta şey vardı ya. Zulaşinbebe o da <gülüyor> büyük bir olay aslında. Ümit evet. vardı çok büyük bir hikaye <gülüyor> o. Hı <gülüyor> hı başlı başına bizim yaptığımız aslında hani kafa olarak yaptığımız şey müzik olarak aynı şey yapmıyoruz ama onların Hı -hı. duruşuyla bir yere koyabiliyoruz birbirimizi yani. Öncesinde onlar esinlenmiş. <gülüyor> Başka bir daha hani Tabii kendi olan bir gruptu. Evet, yani, evet. Kim vardı aslında yani biz küçükken bütün gruplar çıkmıştı ya. Şu anki piyasadaki <gülüyor> Dumandır, Mor hepsi vardı yani biz. Daha eskilerde de beraber hani Cem Karaca da vardı. Herkes de vardı Türkiye'deki. Şimdi de siz varsınız. Ama biz böyle beş benzemez insanız aslında müzikal. Hı. O, o güzel zaten. Olay beş benzemeziz hı. yani. Hı. Mesela kolay mahsukluğunuza hiç yok zamanlar. <gülüyor> <yani. gülüyor> Hayranındır yani kendisi. <gülüyor> Eskiden tabii. Marut ne seviyor? Se, se, yani özgün yok, müzik. Yok o şeyi seviyor. Selda Bağcan'ı seviyor. Özgün müzik. İstanbul'a geldikten <gülüyor> İstanbul'a geldiğimizde. <gülüyor> şu an abi <Vallahi> arkadaş... <gülüyor> çeşit diyorsun tek bir tek bir, o zaman şey. cevabını da aslında beş yani bir ya. şey dinliyorum kulağa hoş gelen şeyler dinliyorum ben yani. ama işte Beatles'tur Pink Floyd'tur İstanbul'a gelince öğrendim ben Hı. yani çünkü o çok hani şey dinliyorum işte şey vardı Murat Kekili falan vardı işte bizim abilerimiz üniversiteden falan getiriyordu onları öyle din mesela Yaşar Kurt yani yani değişiklik olarak o vardı yoksa o ama iz... genelde özgün müzikti küçük yerlerde özgün müzik dinleniyor yani genelde biz de onları Yoksa İsmail Türt vardı işte, onu dinlememek. Yalana tamam. ya giriyordu falan. Onu geçelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onu bir defin şeyi dinlemek zorunda kaldık. <gülüyor> Sonra Mariz Allah'tan kaldık, şey geldi. <gülüyor> Kazım Koyuncu geldi de. hani bir durum. <gülüyor> Kazım abi gelince bir şey kapımız bir döndü. Allah Allah böyle devam. Hangisi yanlış acaba diye böyle düşüne düşüne büyüdük işte. İşte sonuçta Kazım Koyuncu da yanı olmuş öyle. Geçen de şeyi konuştuk ya. Böyle şöyle bir durum var. Hani karşılaşmayınca seçme şansın da olmuyor. Mesela ben küçük yaşta brasslarla tanışmış olsaydım sana saksafon falan çalıyor olabilirdim. <gülüyor> Ama öyle bir şey hiç görmemiştim ki yani. Bu şeye gidiyor ya. Yani hani mesela onların da gitara başlaması, yeni müzikler dinlemesi yani karşılaşmak gerekiyor bir yerde bir şekilde. Ya yani İstanbul Kazım müzik olmuştu. anlayışı için yani Kazım abi yolu gösterdi. İstanbul'a gelince bambaşka bir şeyle yani bir anda aa bunlarda mı varmış. Evet. O zaman da zaten sosyal medya çok güçlü değildi. <gülüyor> hani İstanbul'a adım attığımız zaman hani farklı müziklerle göre, hani bir bar ortamı bizde yoktu yani. <gülüyor> hani kafe ortamı falan bile hala yeni oluyor bizim orada. <gülüyor> bar ortamına girince bambaşka bir sesle karşılaşınca yani biri görse bu kesin Karadeniz'dir, <gülüyor> ne oluyor lan burada falan Sesler karışıyor. Yani ondan sonra yavaş yavaş. Yapmış olduğumuz müziğe de tabii ki de yansıdı. Evet. Peki son bir şarkı dinleyeceğiz çünkü bitiyor program. Tamam. Çok Onun teşekkürler. Konuşacılık'ı da hatırlatalım tekrar bu arada. Cumartesi günü Bronx'ta olacak. Evet. evet Merakları için. Ağzınıza sağlık. Elinize sağlık. Bu, teşekkür ederiz. Bu şarkıda e, gideceği yeri zaten biliyor. Koban'a geçiyor. Evet. Oyuncakları, Irak'ta, Irak'ta, çocukluk, Irak'ta oyuncakları, Irak'ta anne babası Irak'ta çocukluğu, Irak'ta oyuncakları, Irak'ta anne babası Uçakta bir çocuk Kendi çizgi filminde oynuyor Tanımadığın üniformalar Oyuncakları. Irak'ta, anne, Irak'ta, Irak'ta oyuncakları Irak'ta anne babası Irak'ta çocukluğum Irak'ta oyuncakları Irak'ta anne babası Irak'ta çocukluğum Irak'ta oyuncakları, Irak'ta anne babası. Evet, Melih Ses'le beraber bu akşamki yayınımızın da sonuna geldik. Yarın saat 6 itibariyle tekrar burada olacağımızı hatırlatalım. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Mesele çözdünüzden. İlk sema öptüm e bende. Ve de Melusese de birlikteydik. Teknik masada da Feryal Kabil ve de Volkan Ağa'ydı. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.